Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba ben Aytaç Timur. Merhaba ben Akif Pamuk. Son iki haftadır konuğumuz aynıydı Müjdat Adaman. Bu üçüncü hafta tekrar kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Müjdat Bey. Hoş bulduk artık Hoş ev geldiniz. sahibi gibiyim yani çok öyle. <gülüyor> <gülüyor> Elma yayınlarından çıkan açılım Ben Öğretmenim. Esasında şimdi açılım Ben Doktorum'dan esinlendiniz değil mi bu kitaba? Biraz hiç kitaptan bahsetmedik iki haftadır. İlk kitabın adı 112. 112 tane not vardı içinde. 112 acil servis gibi oldu. 155 yani ne zaman? Kesinlikle. 155 değil de 3. kitap geliyor şimdi bu anne baba tutumları ile ilgili geliyor. Orada da acil e m, a b pozitif veli aranıyor türü bir şey. Daha tam emin değiliz kitabın adından ama yine b pozitif veli gibi. Bir, emin değiliz ama. Bakacağız. Ama şeyden geliyor değil mi? Açılım ben doktorumdan. Evet, Açılım ben, ben doktorumdan geliyor. O zaman bu öğretmenlerin bizi kurtarmamıza ihtiyacı var. İşte bizim ihtiyacımız var. Pardon öğretmenlerin yok, değil mi? E, kimse kimseyi kurtaramaz bak. Bu <gülüyor> her programın ilk başına bir tuzak soru geliyor. Herkes kendini kurtarır. Ne bileyim hani iradeyi devretmekte de hoşuna gidiyor insanların. Bugün yine Akif'le başlayalım. Tamamdır. Çok zor bir soru hazırladısin için. Aa. Evet. E Geçen, geçen haftaki programda öğretmen dedik. Hı hı. Öğrenme süreçleri ne olacak? Yani i̇şte. alternatif eğitim öğrenme süreci diğerinden farklı konvansiyonel eğitimden. Hem öğretmenleri zorlayan, zorlayan da bir şey herhalde. Biz, bir e, ucu öğretmen, bir hoca öğrenci. Biz sistemde büyük değişiklikler, sistemde büyük parçalarla oynuyoruz ya. Aslında sistemin en önemli parçası bir sınıf ve bir kırk dakika. Biz o 40 dakikanın yapısını değiştirebilirsek aslında Türkiye'de birçok şeyi değiştirebiliriz. Nedir bu 40 dakika? Öğrencilik aslında gönüllülük işi değil. Şu anda hiçbir çocuk orada gönüllü oturmuyor. Yani siz sinemaya da tiyatroya gittiğinizde kendi tiyatro ve sinema biletinizi alıyorsunuz gidiyorsunuz bu harika. Ve oyunu izlemek için hazırsınız. Öğrenciler ise okulda olmak için hazır değiller ve mutlu da değiller. Teneffüste olmak istiyorlar. Tabii ki. Ee, ...ordalar ve oturuyorlar. Bu duyguyu hatırlıyorum ben. Yani. Tamam, o duygu devam ediyor. Hiç değişmedi. <gülüyor> Şimdi siz o 40 dakikaya bir oyuncu gönderiyorsunuz. Yani öğretmen. Ve diyorsunuz ki hadi git o 40 dakikada harikalar yarat. Şimdi bu oyun etkileşimli bir oyun. Yani karşılıklı alıp verme üzerine kurulu bir oyun. Şimdi eski oyuncular şöyle yapıyordu. Aynı dekor, aynı kostüm. 180 iş günü boyunca içeri giriyor. Aynı ses tonuyla bir öykü anlatıyor. Şimdi ne kadar izlenir bir oyun ki bu. Bunu siz tiyatroda 180 iş günü boyunca bunu izlemezsiniz. Çocuk da izlemek istemiyor bunu. O yüzden içerideki öğretmenin gerçekten de kendini yetiştirmiş olması gerekiyor ve interaktif oyunu çok iyi biliyor olması lazım. Ee, bir anlatacağı şeyin dikkat çekici oluyor olması lazım. Motivasyonu yükseltmesi lazım. Heyecanlandırması lazım öğrenciyi. Şimdi bunları yapmayıp, hatırlayın yani şu sahne gözünüzün önünüze geliyor mu bilmiyorum. Matematikte herhangi bir konu. Olasılık. Evet çocuklar. Bugünkü konumuz olasılık. Dediniz. Bir ses yükseldi. Oh falan. Arkasından arkaya dönüyorsunuz kırmızı kalemle, kırmızı board markerla tahtaya olasılık yazdınız. Herkes defteri açtı. Başladı ta tanım yazmaya. Şimdi öğretmen diyor ki çocuklar yazmayın ben size zaman vereceğim. Hiç önemli değil ki yazayım da ben o sona kalmasın. Hala aynı devam ediyor. Ya olasılık gibi harika bir konuyu. Sen niye 40 dakikayı tahtada öldürüyorsun? Dön. De ki, çocuklar bu e, torbanın içerisinde dört tane mavi bilye atıyorum. iki tane de kırmızı bilye atıyorum. Ya bir hakikaten e, heyecanlandıracak yani bu hareket hareket harekete yaptım, geçirecek evet. bir eyleme dönüştürmek lazım öğretmenliği. Biz orada değiliz. Ya da bir konu anlatıyorsunuz. Mesela alan. Alanla ilgili bir şey anlatıyorsunuz. Çıkın dışarıya. Ölçüler. Yani Eğitim sitenize dönün bakın. Neyi ölçtünüz? Hadi bir hatırlayın. Ben bir şey ölçmedim. Ben, ben de ölçmedim. Güzel. Yani üniversite mezunusunuz ikinizde hiçbir şey ölçmediniz. Yani ben de şunu hatırlıyorum. O... Ben sözelciydim. Hacım. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Ya. İlkokulda ve ortaokulda <gülüyor> niye ait <domatik> dersi alındı? <gülüyor> ve yaptığımız tek iş vardı. 20 santimlik cetvelle defterin kenarını ve sırayı ölçmek. Ya ne gerek var? Şimdi mesela sokakta birine dönüyorsunuz diyorsunuz ki ya affedersiniz işte eczane nerede? Diyor ki 50 metre ileride. Yürü babam yürü 400 metre yiyorsun. Adamın 50 metresi. Çünkü adam hiç hayatında öyle bir tahminde... Şimdi siz eğer testle giderseniz çocuğun tahmin becerisi gelişmez. Şimdi tahmin becerimiz yok, yordama becerimiz yok. Yine teste gittiğimiz için hep sonuç doğru, net doğruyla gidiyoruz. Eğer matematik öğretmenleri soruyu sorduklarında hiç doğru yanıtı istemeyip çocuklar bir tahmin etseniz de bu yanıtı deseydi emin olun yordama becerimiz şu an iki katı daha da iyi olurdu. Biz, bura, yani biz neden sonuç ilişkileri kurmayan mesela sosyal bilgiler dersinde hep tarih anlatan ama olgulara çıkamayan yani hep olayda kalan bir e, derinlemesine işlemiyoruz biz hep yüzeyde köpük bilgi veriyoruz ekoloji e, yıllardır yeşil bayrak dağıtıyoruz okullara diyoruz ki işte eko okullar yaşasın işte çocuklar ama yeri atıyorlar her şeyi hani biz yeşil bayrak var çocuğum niye atıyorsun yere çünkü bilgi işselleşmiyor bilgi sadece söylemek için var korkutuyoruz çocukları yani diyoruz ki çocuklar işte e, ormanlar yok oluyor çocuk mu yok etti bu ormanları yani ya da diyoruz ki hidroelektrik santraller derelere zarar veriyor. Ben bir öğretmenim ki öğretmenim bir sorar mısınız? Yüzçilik bir 7. sınıf grubu vardı hiç. Hayatlarında dere görmüşler mi? Aa, hidroelektrik santrallerler dere görmüşler mi? Dere görmemiş ki çocuklar. Evet. Yani ayakları hiç dereye değmeyen çocuklara dereleri kirletmeyelim diyoruz. Yani biz çocuğa sevgiden çok korkuyla hala bir eğitim verdirme derdindeyiz. Yani Bunun alternatifi nasıl oluyor Müjdat Sevdirmekle geçiyor. Doğaysa doğayı sevdirmek. Din ise dini sevdirmek. Bir örnek verir misiniz? Nasıl yapıyorsunuz mesela? Ee, dışarı çıkıyoruz. Doğaya gidiyoruz. Yaprakları inceliyoruz. Saatlerce yaprakları inceliyoruz. Ya da akan suya bakıyoruz. Akan suyu izliyoruz. Bunun üzerine tartışıyoruz. İkinci sınıfta, yani bizim okulumuzda ikinci sınıfta öğretmen sonsuzluk kavramını işliyor. Tek bir soru var. Sizce sonsuzluk nedir? Çocuklar bunu tartışıyorlar. 40 dakika derinlemesine bir tartışma ve bir ikinci sınıf öğrencisinin cümlesi şu. Öğretmenin dokunabildiğimiz her şeyin sonu vardır. Dokunamadığımız şeyler de sonsuzdur. Şimdi bu çok e, derin bir cümle. Bu derin cümle ikinci sınıftan nasıl geliyor? Eğer siz derin sorular sorarsanız derin cümleler alırsınız. Ama çocuklar akşamları dişlerimizi fışalıyoruz değil mi diye sorup üstüne 20 sınıftaki 20 öğrenci evet böyle bir yani sizin sorunuz zaten %50 seçenekli. Zaten beden dilinizde de evet'i vurguluyorsunuz ve sonuç bu oluyor. Yani biz derinlemesine ders işlemeyip yüzeyde ders işliyoruz. Küçük bir örnek buraya. Mustafa Kemal e, düzenli ordu kurulması için işte e, Anadolu'da asker topladı. Bir cümle. Ya e, O kadar savaştan çıkmış bir Osmanlı toplumunun üzerine bir cumhuriyet kurulacak. Kurulmadan önce de Mustafa Kemal asker toplayacak. Bu öyle kolay iş mi? Bunu böyle bir cümleyle geçemezsiniz. Bunların her konusu derinlemesine işlenmesi gereken konular. Biz o ...hep yüzeyde ver geç, ver geç noktasındayız... ...orada vermeyip, geçmeyip... ...orada derinlemesine kalsak... ...işte burada alternatif eğitimi kurgulamış oluruz... ...orada bir de hani beceri temelli eğitim deyip... E, ...klasik konvansiyonelin devamı da var... ...yani o orada da belki bir e, parantezde... ...onu açmak gerekiyor... ...herhalde kastettiğiniz... ...ben şey metaforunu çok severim... E, ...basketboldaki dakika almak... E, ...tabirini çok severim... ...yani öğrenci dakika alacak... ...yani birlikte bir dil üretilecek... E, bu beceri kazanmaya e, odaklı bir e, şeyden bahsediyoruz burada burada da tabi ben tekrar bir öğretmen tarafına e, bir e, pas atmak istiyorum öğretmen herhalde e, çatışma çözümü çat, çatışma çözme becerisi problem çözme becerisi yüksek öğretmenleriniz olması gerekiyor değil mi? Tabii başa çıkacak çünkü Drama bilecek ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biliyor, mu? biliyor mu öğretmenleriniz eee <gülüyor> Dramaya bir gireyim? Öbür soru uzlaşmada mı? Yani? Ben öyle kaçak şey yaptım. Bana göre bu arada her öğretmenin drama eğitimi alması lazım. Buna çok yürekten diyorum ama orada da derinlemesine drama eğitimi alması lazım. Yine dönüyorum yani her yerde drama eğitimi var çünkü. Geleyim çatışma ve uzlaşmaya. Biz çatışmayı toplum olarak yapamıyoruz ki uzlaşalım. Ee, çok önemli bir konu. Öğretmenin... Ee, Mesela öğretmenler odası çatışmanın olması gereken, eğitimin tartışılması gereken, yöntemin tartışılması gereken yerler olması lazım. Öyle bir öğretmenler odası yok. Uzlaşma kültürü tartışarak çıkacak o da yok. Çünkü biz bu kavramlara çok yabancıyız. Bu kavramlar öyle sadece okulda yaşayacak kavramlar değil toplumda yaşayacak kavramlar. Toplumdan ayrıştırılmış bir okul düşünemiyor ya da siyasetten ayrıştırılmış bir okulda düşünemiyor. Bunlar bütünsel bakılması gereken alanlar yanıtsız bırakmak daha keyifli. Böyle. Biraz top taça gitti. <gülüyor> evet bana da öyle geldi. <gülüyor> Sen tabii öğretmen olduğun için biraz bir rahatsızlık seziyorum sende böyle. <gülüyor> öğretmen? Evet. Doğru doğru söylüyor Aytaç. Yani eğitim fakültesi mezunlarının öğretmenlerinden mi? Bıcık yani bıcık. Öğre öğretmenleri ben yetiştirdim. Bir savunma şeyim <gülüyor> mi var böyle? Öyle bir, öyle bir şey oldu. Bilinçaltım <gülüyor> şey oldu galiba. Öğretmenlerle ilgili de bir eğitimde bir lise öğretmeni şöyle bir dem vurdu. dedik ya hocam Nerede eski çocuklar dedi ya. <gülüyor> Ortaokuldan boş geliyorlar dedi. Bomboş bom geliyorlar dedi. Yani ben iki bilinmeyen denklem anlatacağım. Çocuklar denklemin bilmiyor dedi. Orada bir ortaokul öğretmeni girdi hocam. Bir saniye dedi. Bize de ilkokuldan bomboş geliyor. Adam daha çarpma bilmiyor diyor. Dört kere yedi diyorum. Boş boş bakıyor diyor. Anne babaya gider. Şimdi gidiyor. İlkoku, <gülüyor> i̇lkokul öğretmeni de şey diyor. Eğer diyor anaokulunda düzgün bir eğitim alsaydı. Ben rahat yapardım diyor. Anaokul öğretmeni de çok rahat şey diyor. Anne babadan bomboş geliyor. Anne baba sadece portakal ağacıyla. <gülüyor> den vurabilir. Başka yeri yok. Yani biz aynayı hep ya da mesela birçok öğretmen şey diyor. Hocam gel de biz, yani bunlar özel okulda tabii kolay. Anlatması kolay. Gel de bunu şurada dene. Şimdi hep bir tobu yani aynayı başka tarafa tutmak gibi bir derdimiz var. Yani anne baba sorumlu. Okul yönetimi sorumlu. E, devlet politikası iyi değil. Bu okulun zaten sosyal Ya bir dakika. Elinde bir tane yani 20 tane öğrencim var. 30 tane öğrencim var. Gir içeri ve kendin için o çocuklar için bir şey yap. Mutlu ol. Bir kere öncelikle siz Mutlu olmayan bir öğretmenin çocukların mutlu etmesi de düşünülemez. Biz orayı biraz aynayı kendimize tutmamız gerekiyor. Yani biraz bizim öz eleştiri yapmamız lazım bu anlamda. Var arada siz söyleyince benim öyle bir sorum da vardı. Bir sınıf kaç kişi olmalı? Kaç öğrenci olmalı? Bu da önemli bir konu. Ee, şimdi butik okullarda da altında 8 kişilik ya da 6 kişilik sınıflar var. Bu bir sınıf değil. Kabul yani iyi bir öğrenme ortam olmaz çünkü akran öğrenmesi çok önemli bir konu. 24'ün üstüne çıktığında da verim düşüyor. Ee, bana göre 24, 22, 20 ideal sayılar. 20'nin altı sınıf kavramından çık Bu bu arada bana göre. Yapılmış araştırma var mı diye epey bir inceledim. Yani bu konuda e, iyi bir araştırma yok bu konuyla ilgili. Hep e, sav durumunda yani e, ölçülmemiş. Bir Okulu, okulun niteliği de belirliyor bunu tabii. Yani meslek lisesi tadındaysa başka bir konsepte oturuyor. İlk öğretim. Sınıfın metrekaresi evet, de önemli. Falan. Hepsi çok değişkeni çok fazla net bir yanıtı yok aslında. Evet aşağıya koyuyor ama herkesin uzlaştığı buralar. Yani 15 ile 25 arasında Arkadaşım olsun, bir ara yani. Galatasaray Paşa'da 72 kişilik sınıfta hmm. öğretmenlik yapmış. Birinci sınıf. Dedim aa hepsi okudu mu ne bileyim de hepsi okudu mu? <gülüyor> ben mesela hiç hayatımda 40 kişinin altında bir sınıfı görmedim yani böyle. Öyle bir sınıfa giremedim yani. En az 40'tı. Benim favorim de 35. 35 Ali Koç'un orada çok güzel bir cümlesi vardır. Diyor ki fark edilmesin en güzeli de odur diyor. Arkada <gülüyor> diyor. Geçer zaman. <gülüyor> İsterseniz burada bir İnna'ya kulak verelim. Ee, çünkü artık üçüncü programda mesaj içerikli bir şarkı dinletmekten vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta da Ali Rıza abim bu ayda. Yani eleştiriler alıyorum çünkü öyle. O yüzden bu hafta İnna'dan bir Ütopya şarkısı dinleyelim. Welcome to India. To make the party go wild Are you ready right here, right now? It's a little bit scandalous That she lives her life a little bit dangerous Kadyo dinleyicileri Müjde Atataman'la kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Bir Ütopya şarkısı. Alternatif eğitimde aslında çoğu insan için bir Ütopya. Ütopyalar güzeldir. Umudu taşıyor değil mi? Umudu yitirdiğinizde zaten eğitime dair de bir daha da sıkıcı hale geliyor. Bir şey olmuyorsunuz aslında. Toplumsal statleri yükseltelim falan diyorsunuz ama günün sonunda hiçbir şey yok. Sizde öğretmen olmak zor herhalde değil mi? Hangi becerileri istiyorsunuz öğretmende? Tutku. Tutku. Sertifikası var mı onun? Var. <gülüyor> Açık öğretimden. <gülüyor> 20. 21. yüzyıl öğretmen becerileri diye bir şey var biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Dördüncü program uzamasın. Hani evet, uzamasın şey çünkü yani o konu e bitmez yani gerçekten de zor bir alan 20. yüzyıl becerileri bunlar 20. yüzyılda da değerliydi 19. yüzyılda değerliydi değerli 22. yüzyıl yani 20. yüzyıl becerilerini verdiğimizde 22. yüzyılda demek ki bunlar bir işe yaramayacak demek ya bu, reklam kokan ifadelerden biraz arınıl beceri o temelli e, bir eğitim önemli bir öğretmen niteliğine baktığımızda da şu e, şimdi birinci öncelik nedir burası önemli bir tartışma konusu mesela deneyimsiz öğretmen kötü bir öğretmen midir bu durumda eğer deneyimsiz öğretmen iyi öğretmen değil diyorsak o zaman emekli öğretmen en iyi öğretmendir diye bakmamız lazım. Bu arada bununla ilgili bir araştırma var. 8. yılındaki öğretmenlerin altın çağında olduğu söylenir. Yani en iyi e, zaman 8 yıldır. Gerçekten de ben de böyle düşünüyorum. 8. yıl iyi bir yıldır öğretmenlik deneyim açısından. 9'da ne oluyor? Mı? 8 yani e, en üst nokta olarak görülüyor. Bu araştırmanın söylediği onu tartışabiliriz. ondan ne oluyor gibiler. <gülüyor> <gülüyor> e, ama orada... Şunu çok önemsiyorum. Özellikle biz e, bizim okulumuzdaki görüşmelerde bu öğretmenin öğretmenlik e, mesleği dışında hayatına aldığı başka bir alan var mı? Yani çok yönlülük. O zaman Akif gelirse size mutlaka seçerseniz gibi geliyor. Olabilir. Çok yönlüsün sen Akif. Çok yönlü. <gülüyor> Sonra e, tutkuları var mı? Yanıt vermedim gördüğünüz gibi. Tutkuları da var. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Heyecanlı mı? Çok. <gülüyor> tamam. Bu, yani bu da anlaşırsak. <gülüyor> <gülüyor> bu program buraya doğru gidiyordu. Peki bir de şimdi tabii sizin okulunuz alternatif eğitim konusunda böyle bir iddiayla girdi. Şey oldu. Ee, başka yerlerden insanlar gelip sizden ilham alıyor mu? Benzerini üretmeye çalışıyor hmm, mu? Önemli Çünkü ben gerçekten sadece eğitim için söylemiyorum aslında. Ne yaşıyorsa pek çok alternatifin olmasının bizi daha iyi bulmada bir yerlere götüreceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Belki o biricik örneklerde hatalar yapabiliriz. Zaten biz kendi bireysel hayatlarımızda da hatalar yapıyoruz. Değil mi? Hayat böyle bir şey. Eğitimde evet. de hata yapabiliriz. Hani bana böyle korkmuş dönülmez falan. Çocuk kazanan kazanamazsa tabii biraz kötü olabilirim de. Öyle öyle bir... Öyle bir. Yani, <gülüyor> o doğrudan bir ilişki değil bu arada. Ama bu ilhamı veriyor musunuz? İnsanlar geliyor mu? Mesela açık mısınız izlemeye? Diyelim ki Diyarbakır'dan açırız, açırız, bir okuldan gel, öğretmen. Tabii ki evet, Onlara sokuyor Özellikle, musunuz? Tabii ki sokuyoruz. Anlamadım. Ama bunun önceliğine geleyim. Bir kere biz alternatif okuluz çıkmadık. Özellikle çıkmadık. Çünkü biz hatta dedik ki biz tam bir klasik köy okuluyuz. Yani bizden... Çünkü alternatif kavramlı e, kullanıldığı zaman bunu açıklamak, uzun soluklu arkasına durmak gerekiyor. Biz bir öncelikle çünkü okulculuk o kadar öyle bir yere koşuyor ki yani otelciliğe doğru, 5 yıldızlı otelcilik hizmetine doğru. Biz hikayeyiz biz iyi öğretmenleri, iyi fiziksel koşullarda buluşturuyoruz bu kadar. Yani ötesinde durmadık özellikle. şey şeye ben de katılıyorum bu arada. Alternatif denemeler yapmaya Burada büyük hatalar yapmazsınız yani çocuk belki de çarpmayı bir sene geç öğrenir. Varsın bir sene geç öğrensin. Çünkü zaten çocuğun e, özgün öğrenmesine değer vermek zorundayız. Öğrenme parmak izi kadar farklıdır diyorsak aynı anda herkes aynı şeyi öğrenirden de vazgeçmemiz lazım. Çünkü ihtiyaçlar, ilgiler, hazır bulunuşluklar her şey değişiyor. Evet e, fide devamlı e, işte ne yapıyorsunuz? Mesela bizim bayram törenlerimiz bütün Türkiye'de şu anda konuşuluyor. Çünkü biz o klasik bayram törenlerini yapmıyoruz. Biz çocuk için anlamlı olabilecek, onları heyecanlandırabilecek ve içinde gerçekten de anlam arayabilecekleri törenler dizayn ediyoruz. Ve ama şurası mesela birçok okuldan ya da birçok eğitim fakültesinden mesaj geliyor izleyebilir miyiz, gelebilir miyiz? Tabii ki şu garip geliyor. Mesela stajyer öğretmen başvurumuz yok denecek kadar az. Ay, çok de, garip. De, dilimden aldın. Stajyer başvurularına açık mısınız diyecektim tam. Ya ben bu arada mesela birçok üniversiteye gidip eğitim fakültesinde ders veriyorum ya da söyleşi yapıyorum ve diyorum ki ne olursunuz bizim okul için değil. Gidin özel okullara gidin okullara deyin ki kapısını çalın ben derslerinizi izlemek istiyorum. Bu sizin için çok önemli bir deneyim diyorum. Bunu gitti Bu arada ben diyorum ki zaten kendi okulu ok yani bizim okulumuza da gelebilirsiniz. Hiç. Hiç yok. Ya burası çok... Ama onu geçen hafta söylemiştiniz KPSS'ye çalışıyor çocuklar. Ne yapsın yani? Olabilir. Yani kazanmadığı bir mesleği ne yapacaksın değil <gülüyor> <gülüyor> kazanmak önemli. ama geçen hafta öyle söylemiştim evet, evet, yani evet. tamamen yoğunluğu kok O yüzden olağan bakmak lazım yani bir şey söylenmiyor ama yani gelişimin yönü şey Hani oradan açmak lazım kapıyı zorlamak lazım Çünkü bizim ya var böyle öğretmenimizde yani kapıyı zorlayan bir dakika ben bir şey yapmak o. istiyorum yani gerçekten de içeride harika işler ama yapıyorlar. başka okullardan falan böyle ilgi varsa önemli çünkü hakikaten e, e, deneyimi paylaşmak kadar Bence kıymetli bir şey yok onu böyle üstelik de ücretsiz açmak kadar. Yani... Bir de biz sanırım şunu kırdık. Yani bir tek okul kalıbı yoktur dedik. Bence önemli olan yani bizim ne yaptığımızdan öte tek okul kalıbı ve tek öğrenme biçimi yoktur. Bunun mesela herkes akademik karpuzu kucağına aldı ve onunla koşuyordu. Akademi akademi akademi. Biz dedik ki bir dakika biz akademik karpuzu kucağımızı almıyoruz. Biz çocuğun sosyal duygusal alanını güçlü bir okul olmaya çalışıyoruz dedik. Şimdi bu hissedilince bizim üstümüze buna benzer okullar açılmaya başladı. Bu ne büyük mutluluk. Bu çok güzel bir şey. Çünkü o zaman velinin bakış açısı da değişiyor. Demek ki bu da var, bu da doğru. Evet, evet. Başka bir eğitim mümkün. Evet. Bu da... Güzel bağladın ben burayı. Bağladın, Şık... kapatın. <gülüyor> evet, kapanışa doğru gelmek için biraz var mı? İstersen bir sorun var, sonra da son. E, son sorum şu olsun. E, üç haftadır konuşuyoruz alternatif eğitimi. Şeylerin ismini koymadık yani. Hiçbir zaman. Waldorf, Montessori, Reggio falan Hı -hı. demedik. İlham aldıklarınız neler? Şimdi deminden beri saydığınız tüm akımlar bizim için çok değerli. Çünkü hepsinin kendi çıkış öykülerinde çocuğun varlığına saygı var. Ve doğasına saygı var. Çocuğun hep biz çocuğu bir şey olacak diye seviyoruz. Yani çiçek açacak diye su döküyoruz çiçeğe. Çiçek olduğu için su dökmüyoruz. Şimdi hortumu nereye tuttuğumuz çok önemli. Biz eğer hortumu... Yani bu alana yani çocukların varlığına saygıya dönebilirsek işte bunlar bizim için ilham kaynakları. Çocuğun doğalı, çocuğun yaş gelişimi özelliklerine önem vermek, eşiti olmak bunların hepsi bizim için ilham kaynağı. Ama evet biz bir e, reji okuluyuz diyemeyiz e, demiyoruz da. Çünkü eklektik anlayış bizim için orada önemli. E, ve şey biz biliyoruz doğrusunu biliyoruz da demiyoruz. Tartışabiliriz diyoruz. Eleştiriyi dinleriz diyoruz. E, nihayetinde ama dönüp baktığımız bir tane alan var. Bu konuştuğumuz konu çocuk yararı var mı? Yok mu? Çocuk yararı varsa devam. Çocuk yararı yoksa asla. Harika. Bence bunu bitiriş cümlesi yapabiliriz. Müjdat Bey gerçekten 3 haftadır buraya için Çok teşekkür ederiz. Ee, çok iyi program yaptığımızı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Derinlemesine tartışma fırsatı evet, evet. sahip Bu şansı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi Neden bu 3 hafta. Ee, Müjdat Atıman'ın kitabını tekrar hatırlatalım. Elma yayınlarından çıkan. Açılım ben öğretmenim. Ee, umuyorum bu <gülüyor> söyleşiler ışığında ilginizi çekmiştir Ben Aytaç Timur Açık Dergi'nin Dünya yokmak programından Herkese iyi akşamlar diliyorum Önümüzdeki hafta başka bir yazarla Tekrar buluşmak üzere İyi akşamlar İyi akşamlar, i̇yi akşamlar.